Elhamdülillah. Şimdi bir arkadaş soruyor. Diyor, farz kifaye ile farz-ı nedir anlamı? Bunu anlat açıklar mısınız? Evet, bu terim fıkhi bir terimdir. Farz-ı ayn her insana farz olan, mükellef olan her insanın üzerine olan mesele farz-ı ayn'dır. Mesela her her Müslümanın üzerine İslam toplumunda ne ne vaciptir? Namaz, zekat, oruç, hac vs. bütün salih ameller, belli olan ameller, bunlar her Müslüman üzerine farz-ı Ayn kendisine, ayn yani özüne. O şahsın her şahsın özüne maksustur. O nedir? Farz-ı Her insan yapabileceği bir mükellef olan şariate emirler onun üzerine vacip olan yapması için onun üzerine farz-ı Bazı mezheplerde vacip diyerler ona. İkinci Farz-ü nedir? Farz-ü kifaya Musulman toplumundan istenen farzlerdir. olması olmazlardır. Ama bir şahıs mükellef değil onunla. Musulman toplum mükelleftir. Ne gibi? Davet gibi. Ne gibi? Ölünü yakaması gibi. Ne gibi? Ölünün üzerinde namaz kılması gibi. Her çeşit şey mükellef değil. Bir kısım Müslümanlar kalksa o zaman olan üzerinden düşer ama bir öyle yerde cenaze kaldı, namaz kılmıyor, ücümse her şey ilgilendirmiyor, her çeşit babal altına girer. Cihad, cihad nedir? Farzu aindir. Her çeşe cihad farz değil. Anlatabildim mi? Bir kısım insanlar cihada gitse, o bir kısım insanlardan düşer. Bular nedir? İşte bular farzu farz farzü kifayedir. Bunun ayrımı çok önemlidir asıl da Mü mümin bilmesi lazım. Neden? Çünkü burada karışıklık oluyor. Bazı insanlar karıştırıyorlar. Farz-ı aynnen farz-ı kifayeyi. Yani bugün de mesela cihad meselesinde. İslam devletinde cihad oldu. Anlatabildim mi? Her eli klinç tutan emir dedi cihada gidiyoruz. Cihada gidiyoruz. Devlet başkanı. Her çeşide bilir. Ama cetmeyene ceza gelmez. Ve emir bazen insanları bırakır. Bir tane mesela bir ailede 3 tane çocuk var. Üçü de gel, gelmesi için bırakır, diğer biriniz kalın, senin baban var, yaşlı filan var, bunlara kalıp bakacaksınız. Anlatabildim mi? Yerine göre. Ama cihadu difahten, düşman saldırdı, o zaman farz-u'ayn üzerine her Müslümanın o toplumda yaşayan ülkesine cavur saldırdı, gayri Müslüm saldırdı ne olacak? Kendisini difa etmek vaciptir. O devleti, difa İslam devletini defa etmek kadınlara kadar vacip üzerlerine. Her şey kendi makilsinden defa etmesi lazım. Bunu karıştırmamamız lazım. Bunu karıştırmamamız lazım. Bazı arkadaşlar diyorlar işte Afganistan'da cihad var, Irak'ta cihad var, Çeçenistan'da cihad var. Her şey gitmesi lazım. E her şey gitti kim kalacak? Bu farz-i kifayedir kardeşler. Bu farz-i değil. davet farz-i kifayedir. Her şey davetçi olamaz. Olsa zerel getirir davet. Her çeşit şey mucahid olamaz. Olsa zerel getirir. Onun için Allah Allah Teala dır ve'iddu yapın. Hazırlanın. Ne yapın? Mucahid yetiştirin, silah yetiştirin. Ribatül hayd silah önemli meseledir. Silahı kullanan şahıs önemli meseledir. Onun için cihada giden cihadın fıkhını bilmesi lazım. Davet yapan davetin fıkhını bilmesi lazım. E, avam teyiminde dediğimiz gibi e, kaş yaparken göz çıkartmaması lazım. İşte bu meseleler de çok önemlidir. Bu nedir? Farz-u aynen, farz-u kifaya meselesidir. Velhamdülillahi Rabbil 'alamin.